İnsan İnsan'a programına hoş geldiniz değerli izleyenler. Umarım iyi bir pazar sizinle birlikte olacağız. Gönlünüzce bir pazar diliyoruz. Bugün konuğumuz Profesör Kadir Özer. Evet, hoş geldin Kadir'ciğim. Hoş bulduk hocam. Hoş, <gülüyor> hoş geldiniz şimdi hocam. Şimdi Profesör Kadir Özer dedim, sonra Kadir'ciğim dedim. Herhalde insanlar <gülüyor> biliyordur seninle dost olduğumuzu, meslektaş olduğumuzu. Evet. Ve e, sen birçok konularla ilgiliyorsun ama bu ilgili alanlarından bir tanesi de sınav kaygısı. Evet. Sınanma kaygısı aslında. Evet. Ve her e, yıl değişik dönemlerde aileler, öğrenciler bu konuya girip çıkıyorlar. Evet. Ve sen buna önem veriyorsun. E, daha sonra geliriz, bir kitap yazdığın kitabı göstermek istiyorum. E, eline sağlık. Ve bugün bu konuda farkındalıklar üzerinde bir ziyaret edelim, bir konuşalım, bir sohbet edelim istedik. Ne Yeniden mi? hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olun. Hoş Teşekkür geldiniz. ederim. Evet, Polat'cığım. Hocam ben o zaman kitabı göstereyim. Göster. Bugün çok temelde bununla ilgili konuşuyor olacağız ama... Ve ee, şunu söylemem lazım. Her ne kadar sınav üstüne yazılmış bir kitap gibi dursa da ben yaşamın her alanı için uygulanabilir bir e, öğretinin içerisinde olduğunu düşünüyorum. Ve o gözle bakarak da okudum ben kitabı. Öncelikle elinize sağlık hocam. Hakikaten çok anlaşılır olmuş. Ben ederim. çok büyük keyifli okudum. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Ee, Yalnız bir şey diyeceğim. yani Bizim çocuğun adı Ayşe değil. Bu bizi ilgilendirmez <gülüyor> diyenler olabilir mi acaba? <gülüyor> hocam doğru vallahi. Ah şey, özel yazıldığını hiç düşünmemiştim ben. Bir ara okurken zorlandım orada. Hak eden gayet takip etmesi kolay. Çok zorlu kavramları günlük örneklerle ele alıyorsun. Eline sağlık. Çok teşekkür Haklıca ederim hocam. Ol. Sayenizde hocam. Sonra konuş. <Gülüyor> hocam şimdi. Bu sınav meselesinden bahsedildiği zaman çok doğal olarak kaygı konusu beraberinde evet. geliyor. Ve siz kitapta diyorsunuz ki e, insan kaygı kendine yaşatır diyorsunuz. Yani kaygı öyle gökten zembille inmez öyle olmaz evet. böyle olmaz biz kaygı kendimize yaşatırız diyorsunuz. Evet. Ben bunu nasıl tercih ettiğimiz noktasında <gülüyor> biraz kaldım böyle. Muhtemelen birileri de diyordur elimden geleni yapıyorum. Okuyorum, üflüyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum. Olmasın diye her şeyi yapıyorum da niye oluyor hocam bu kaygı diyor. Ya bir kere hangi duygu olursa olsun hı hı. yani bir düşünen... Gil olmamız, insan olmamızın temel gerçeklerinden birinin hı hı. düşünüyor, yorumluyor ve karar veriyor olmamız herhangi bir olay karşısında yorumumuzun renginin, hı hı. rengi ne ise duygumuzun da renginin o olmasından hareket edersek kaygı da bizim öğrenilmiş bir, oldukça yerleşmiş bir yorum kalıbının hı hı. yaşamın içine bir bedel olarak koyduğu bir duygudur. Hmm. Yani bazı duygular vardır, çok doğaldır. Mesela korku, evet. duygusu. yani bu yapımızda hmm. vardır ve olmak da zorundadır. Çünkü fiziksel idamemiz için vazgeçilmez bir duygu halidir. Ama bazı duygular vardır, öğrenme süreciyle öğrenince hmm. şey yapılır, varoluşumuza katılır. Kaygı onlardan biridir. Kaygıyı öğreniyoruz diyoruz. Kesinlikle doğrudan. öğreniyoruz. Kaygı öğrenilmiş bir duygudur. Hmm. Çünkü çok yerleşmiş bazı yorum kalıplarının artık nice aileye, nice gence bir gerçekmiş gibi kabul edilmesinin yaşattığı bir duygudur. Hangi yorumlar bunlar hocam? Yani hangi yorum yorum kalıpları dediniz? Şimdi en yani kaygıyla Hı. bağlantı kurabileceğimiz en temel düşünce biçimi yani mesela sınav Evet. Herhangi bir sınavı düşünürseniz evet, evet. E, sınav netice itibariyle belirli bir konuda kişinin bilgi düzeyinin Doğru. nasıl ve nerede olduğunu anlamaya evet. anlamayı amaç edinmiştir. Doğru. Yani nitekim nice gencinde işte A konusu, B konusu, C konularında Doğru. bilgi düzeylerinin nerede, nerede olduğunu o düzeye göre de bir sıralamaya tabi tutulmasıdır. Yani eğer bir tanımlama yapacak olursak en gerçek tanımlama budur. Evet. şimdi gerçekte sınavlar bir bilgi düzeyinin ölçümünü amaçlamış iken evet yani nice, objektif olarak bakıldığında sınavın olarak. derdi bu Aynı o kağıdın öyle. yapmaya çalıştığı şey sizin neyi ne kadar bildiğinizi anlamaya çalışıyor aynen öyle e şimdi eğer bu gerçekte bu iken yorumda Hı -hı. çocuk ve aile bilgi düzeyinin yanı sıra ve ondan belki çok daha önemli olarak kişilik düzeyinin Kişilik değerinin ne olduğunu da ölçüldüğünü yorumluyor ise işte o yorumun bize yaşattığı duygu hali kaygıdır. Şimdi şöyle karşılaştıralım. Eğer ben bilgi düzeyimi yükseltmek amacıyla o gerçekçi yoruma kendimi engage etmiş bir çalışma yapıyorsam bu çalışmanın sonunda bir başarısızlık yaşadığım zaman çok doğal bir hoşnutsuzluk yaşayacağım. Evet. Çünkü diyeceğim ki kendime Emek ulaşmak vardı. istediğim hedefe bu emeklerin beni ulaştıramadı. Tekrar deneyeceğim. Tamam. Şimdi aynı başarısızlığı eğer ben bilgi düzeyimde bir hedefime ulaşamadım. Bunun yanı sıra aynı zamanda kişiliğimin gerektirdiği değeri bu başarısızlık kazanamadığımı gösteriyor hmm. demeye başlıyorsam oradaki çok doğal hoşnutsuzluk kaygı haline dönüşüyor. Kaygı dediğimiz duygu halinin alt tabanında, altyapısında, mantığının içindeki en temel önerme benim öğrenci olarak ve oradan hareketli bir insan olarak değerim bu sınav sonunda ne olacaktır? Hmm. İşte maalesef çok yerleşik şeylerden bir tanesi okuda adam ol. Yani evet. e şimdi yani okumayan o zaman adam, adam olmayacak. Olmuyor, yani bu işte yani sınavların toplum içinde insan sınıflamasıyla da ilgili bir şey olduğuna ilişkin toplumumuzda nice yetişkinin düşünce dağarcığında yerleşmiş bir temel kalıptır. Fakat evet. itiraz ederler bunu hocam ya. Yani mutlaka <gülüyor> etmişlerdir siz de duymuşsunuzdur. İyi de hocam yani okumayıp da ne olacak? Bu çocuk ileride ne olacak? Bir işi gücü olmayacak mı? Evet. Öyle saldın bayram evlam kayramı olsun evet. e, diye itiraz eden çıkar buna A, Tabii yani mesele hocam. okuyup okumamak da değil. Hmm. Yani, nasıl yani okuduktan son. Nasıl bir düşünsel tutumla okuyacaksın? Hmm. Çünkü yani benim bu kitabı yazmadaki en temel amaçlarımdan bir tanesi ee, biz çocuklarımıza bu e, sınav maratonunda, koşuşturmasında e, e, temelde bilgi öğretiyoruz. 2 artı iki nedir? Doğru. Onun formülü nedir? Bunun formülü nedir? Bilmem de ne, daha nerededir? İşte şu olursa ne olur? Gibi. Şimdi çocuklar bunu kazanıyorlar ama çocuklara... Bütün o kazandıklarını sağlıklı ve gerçekçi bir şekilde Hı -hı. sınava aktarabilmelerine yardımcı olacak... ...gerçekçi Hı -hı. sınav tutumları kazandırılmıyor. Anladım. Yani sınavlarda yaşanan kaygıyla ilgili yapılan pek bir şey yok. Yani benim gönlüm ister ki örneğin nice bu konuda eğitim veren, öğretim veren kurum... müfredatına matematiği, biyolojiyi, kimyayı nasıl alıyorsa... Sağlıklı sınav tutumları geliştirmeye yönelik de müfredata çalışma çalışmayı programlamalı sistematik olarak. Yani annelerin babaların çocukların karşısına geçip de bir iki saatlik konferansla evet. kaygının ne olduğunu anlatıp onların anlamasına yardımcı olmak yerleşmesi son derece önemli sağlıklı sınav tutumları için katiyen yeterli bir şey değil. Yani, yani siz diyorsunuz ki bu iş sadece bilgi meselesi değil. Bununla birlikte bu bilginin nasıl aktarılacağına dair bir tutum da evet. öğreniyor olmaları lazım. Yoksa zaten gereken performansı o sınanma sırasında sergilemekte zorlanıyor evet. insanlar. Bakın şimdi sınav kaygısı dediğimiz bu duygu hali. Hı hı. Yani benim aynı zamanda kişiliğim de ölçülüyor. Bu mesele kim, hangi öğrencilerin hangi tanımları yapmış öğrencilerin asıl sorunu biliyor musunuz? Kendini başarılı öğrenci olarak tanımlamış. Hmm. Yani o yani. çocuklar asıl bunu yaşıyorlar. Evet. Şimdi gerçekte bu çocuklar bilgi düzeylerini genelde çok yüksek tutmuş çocuklar. Ama toplum olarak biz bunu böyle toparlayıvermişiz. Bir genellemeye vardırmışız. Ve çocuğa sen ne kadar başarılısın evladım demeye başlamışız. Hmm. Şimdi çocuğun ondan sonra görevi Başarılı bir çocuk ise ve başarılı bir çocuk olduğu için sevildiğini düşünüyorsa. üstelik düşünüyorsa. Çünkü biz yeterince onun için gel besleme yapıyoruz çocuğa. <gülüyor> yani bir başarısızlık karşısında puf yapıyoruz. Başarılı olduğu zaman aferin işte bu falan yapıyoruz. Şimdi o zaman çocuk bir sınava girdiği zaman başarılı bir çocuksam benim bu sınavda da başarılı olmam gerekir gibi bir Gereklilik mantığına oturtuyor kendini. O yükün altına giriyor. Aynen. Çocuk. O çocuklar kendilerine başarısızlığı yasaklayan çocuklar. Hmm. İşte kaygı dediğimiz de başarılı çocuk etiketine hizmeten yaşanan bir duygu. Hmm. Bunu ben bir e, ortamda yaşadım. Bir seviner vermiştim Adana'da. Birisi geldi. Hocam ben de geleyim dedi. Öyle mi falan merhaba dedim. ''Oğlum'' dedi, işte bu dershaneye geliyor. Oğlunun adını falan söylemedi, tanıştırdı. ''Okulun birincisi'' dedi. Benim de biraz ters tahıma geldi. ''Okulun birincisi olsaydı, birincisi olmasaydı'' dedim. ''Adını da söyleyecek miydim?'' dedi. <gülüyor> <gülüyor> Ve çocuk şöyle gözleri parladı babasına baktı falan. Yani bana böyle baktı, anladın beni gibi böyle bir bakışı vardı hakikaten tahmin ediyorum bu sebebi anlattığımla evet, aynen ilgili. Bu, aynen bu. Yani şimdi bunun bir de öbür tarafı var hocam. Yani çocuklar o zaman bir e, sıralama var burada diyor. Doğru. Sıralama var burada diyor. Doğru. Yani bu sıralamanın üstüne çıkmam lazım. Hı -hı. Üstüne çıkmam için kendimi başarısız yasaklamam lazım diyor. Çalışmak çalışmam, çalışmam lazım diyor. Yani bizim bireyler olarak yaşamımızda son derece önemli başarısızlık gibi Hı -hı. Yaşan bir yaşantıyı kendilerini yasaklayarak giriyorlar. Kimileri işte bu sıralamada üçlere geldiğini inanıyor. Kimileri ben bunu becerecek kapasitede bir çocuk değilim diyor. Kaygının tam tersi olan bir boş vermişlik duygusuyla hazırlanıyorlar. Evet. Yani kaygı dediğimiz şey tek taraflı bir şey de değil, değil. Değil, değil. Yani bu sınıflamada ben yukarlardayım diyenlerin derdi ne kadar? kaygıysa ben bu sıralamanın dibindeyim, dibindeyim yukarıya da çıkacak çapta bir çocuk değilim diyende de kaygının tam tersi olan tam aşağı. bir sinirleri alınmış et evet. duygusuyla yaklaşıyor her şeye. Bunu da sık sık ben e, duydum, gördüm hakikaten. Bu kitabın hoşuma giden tarafı e, bu gerginlik içerisinde ve sürekli kaygı içerisinde olan Ayşe adında bir öğrenci ve tanışıyor, ailesiyle alıyorsun ve adım, adım, adım, adım sorunları değişiyorsun. Böylelikle psikolog olmayan ama çocuğunun çalışmasıyla ilgili duyan bir ana, baba nelerin farkında olması, ne gibi engellerle o çocuk karşılaşabiliyor olmasında çok somut örneklerle karşılaşıyor. Evet. Yeniden eline sağlık. Evet. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ya şey evet. benim çok İlgimi çekti bu noktada. Yani siz diyorsunuz ki bu sınav bilgiyi ölçüyor. Senin kişi olarak ne kadar değerli olduğunu ölçmüyor. böyle bir derdi yok. Ama etraf böyle baktıkça sınava o çocuk oradan nasıl sıyrılacak diye ben düşünüyorum hocam. Yani çünkü hani tek başına olsa işte amcası öyle demese, babası öyle demese, teyzesi böyle sıkıştırmasa Belki çocuk diyebilir ki ya Kadir Özer doğru söylüyor bu sınav bilgi ölçüyor ve ben e, o zaman bilgiyi edinip edinmemeye bunu da sınavda en iyi şekilde ortaya koymaya bakarım. İşimi de buna göre yürütürüm. Ama olur da bir kötü sonuç alırsam teyzem şöyle yargılayacak amcam böyle yapacak dedem böyle diyecek meselesinden sıyrılması çok kolay değilmiş gibi geliyor bana. Elbette kolay değil. Yani kolay bir şey tez olarak sunulmuyor çok berbat bir mesele bu. Yani bizim toplumsal kılcal damarlarımıza kadar görmüş bir şeyden bahsediyoruz. Bakkal bile hesap soruyor evet. neredeyse. Yani, yani ben... bu şey gibi... E, yani... Yüz kişiyi çevirip de yüz kişiye e, sizce başarılı bir öğrenci, başarısız bir öğrenci gibi e, bir sınıflama yapabilir miyiz? Böyle bir, bu, hmm. bu tür öğrenciler var mıdır deyin. Benim tahminim yüz kişinin 99'u evet diyecektir. yüz bile tahmin ederim yani. Yani yüz bile. olabilir yani. Şimdi, ama yani mesele böylesine e, kök salmış bir temel varul şeyden bahsediyoruz kalıptan bahsediyoruz evet. yani bu neredeyse ben bunu şeye benzetiyorum yani dünyanın e, şeklinin bugünkü gibi böyle yuvarlak olduğu dönem geçmiş dönemlerde cümle alemin e, kafasında dünyayı düzleştirmiş Süper. olması ve onlara aslında dünya düz olmayabilir yuvarlak olabilir gibi bir ama e, bu bunu ben bir e, umutsuzluk olarak bir köşeye yok. oturup şey yapmak da istemiyorum. Belki yüz aileden bir tanesi e, bu kitabı okuduğunda ya bir dakika yani bütün bu başlıklar benim bu olaya nasıl baktığımı yansıtıyor. Yok, yok. Yani ben çocuğuma demek ki e, böyle bakıyorum. Böyle baktığım zaman çocuk ki çocuğum demek ki sınavdan tamamen kopmuş başka bir şey hizmet, hizmet ediyor. Doğru. O zaman ben en azından bir şey kendi içimde bahçe düzenlememi yapayım. Çocuğumun bilgiyi edinmesi önemlidir ama bilgi edinmek ile bir kişilik değeri edinmek arasındaki farkı, farkı görsün. Ve meselemizin bir kişilik değeri edinmek olmadığını benim tavırlarımdan da o güveni hissederek anlayabilsin. Yani evet. ama bir yerden başlamak durumundayız. Tabii tabii evet. tabii. tabii. Kadir'ciğim şimdi diyorsun ki başarısızlığın değerini anlamak önemlidir. Evet. Başarısızlık başarının en büyük öğretmenidir diyorsun Sayfasını bile yazdım buraya. <gülüyor> evet hocam. Şimdi evet. E, ben bunu dinliyorum ve şu anda e, televizyonun başındayım. E, ups, ben şimdiye kadar çocuğum hep başarısızlıktan korumaya çalıştım. Yani öğretmensiz bıraktım gibi bir durum oluyor aslında bir anlamda. Evet. Bunu biraz açar mısın lütfen? Evet. Yani şimdi işte gene bu şeyimize bağlı. E, yani bir Başarılı insan, dolayısıyla sevilen insan, dolayısıyla e, güçlü insan, saygın insan falan gibi topyekün varoluşumuzun tek bir değerle tanımlanabileceği inancı o zaman ister istemez evet. bir e, self-service e, mahpusane oluşturuyor kafalarda. <gülüyor> Aynen öyle Şimdi o mahpusane şu, ben başarılıysam diyor. Bu mantığa göre diyor, benim başarısızlık yapmam kabul edilemez, kabul, edilemez kabul edilemez Şimdi o zaman başarısızlık bu mantık çerçevesinde bizim sistemimizde olmaması için mücadele edeceğimiz <gülüyor> bir mesele haline getiriyor. Ama bizim insan yapımız yapısal olarak, nörolojik olarak buna izin verecek bir yapı değil. değil. Yani <gülüyor> dolayısıyla yani... Bir imkansızlığa kendimizi kafadan soyundurmuş oluyoruz. Kilit yani, oluyor değil mi o kilit oluyor. Kilit yani şimdi oluyor. Olmayacak duaya amin aynen. deriz ya aynen. Aynen öyle. Şimdi neden hep e, kutup, kontrast, zıtlık yani yaşamımıza anlam veren şey bu bizim. Yani bu zıtlıklar olmasaydı yaşantı tanımı yapamazdık. Aynen, aynen. Yani bizim başarı yaşantısını tanımlayabilmek için başarı yaşantısına ihtiyacımız yok. Başarısızlık yaşantısına ihtiyacımız var. Zemin oluştursun O kontrast dan hareketle başarının ne olduğunu tanımlarız. Hmm. Şimdi dolayısıyla başarısızlığı eğer biz varoluşumuzun, insan olmanın, öğrenciliğimizin en temel kaçınılmaz bir yaşantısı olduğunu başarı kadar önemli bir yaşantısı olduğunu kabul etsek hı hı. kafamızı bir başarıya hedeflemiş odaklamış giderken yolda bir yerde bir başarısızlık yaşantısıyla karşılaştığımızda sen demek ki çıkmak durumundaymışsın bakayım senden ne öğreneceğim ben hı. bu soruyu sorup Tabii. başarısızlıktan <gülüyor> Evet. Başarı çıkartma. Biz bunu yapamıyoruz. Yani başarısızlık bir öcü sıfırlanması gereken bir yaşantıymış gibi işleniyor. Evet. Hep evet. önümüze bakıyoruz hocam. Hep. Hiç, hiç evet. O, evet. o hikayeye bakmıyoruz. Yani. Ya Polat, burada aklıma bir şey daha geldi. Bu şimdi kitabın esas konusu değil ama aklıma geldi sormak istiyorum. Şimdi ben değişik ortamlarda seminer veriyorum. Ee, ...ve benim kitaplarımı okuyan insanlarla az çok bir araya geliyorum falan... ...enteresan bir şekilde bazı meslekler vardır toplumda... ...başarılı insanların meslekleridir onlar... ...ve bazı mevkiler vardır, başarılı insanların mevkileridir... ...toplum onları sen başarılısın, gayet başarılı. ...ben de çocuğum senin gibi olmasını istiyorum şeklinde tanımlamış vaziyette... ...herkes benim gibi olmak istiyor diyor... Bu insanlar bireysel gelişimle ilgilenmiyorlar, kitap okumuyorlar. Ve şu veya bu şekilde karısının zoruyor, arkadaşının zoruyla gelmişse böyle... ...sen kimsin lan ki benimle böyle, yani benim karşımda konuşuyorsun, senin başarın ne? Şeklinde bakıyorlar. Evet. Bu da enteresan bir sonuç olarak düşündüm. Ha. Yani toplum diyor ki bu adam başarılı zaten, sen ona verecek bir şey yok ki... <gülüyor> Ondan dolayı ben açışlarda, başarı konusunda konuşurken mesela okul başarısı var diyorum, meslek başarısı var diyorum, evlilik aile başarısı var diyorum, bir de yaşam başarısı var diyorum. Böyle içine giriyorum. Acaba bir kapı açabilir miyim falan şekilde ama bunu sık sık görüyorum hakikaten. Evet, evet. Kitap okumaya ihtiyaç duymuyoruz. Onun her şey kişilik miraslarıyla gibi. Evet. Ne gibi? Kişilik, kişilik miras yedileri gibi. Onlara böyle hazır mesleklerin getirdiği kişilikleriyle Miraslar. ilgili değer mirasları onlar. Böyle bol bol yiyorlar. <gülüyor> evet. Tabii e, hayatındaki yalnızlığın farkına varma, çocuklarıyla ilişkisi, eşiyle ilişkisi, arkada, onun derinliğinin farkına varma biraz zaman alıyor. Bazen emekli oldukları farkına varıyorlar. Falan. Evet. Ve değişiyorlar hakikaten. Evet. Ama ee, şimdi aklıma geldi bunu da böyle bir hı hı. çerçevede belirtmek istedim hakikaten hı hı. Ee, başarı ve başarısı ama işte biraz evvel söylediğimizde çok güzel bir çok, örnek getirmiş oldunuz hocam yani o toplumun e, her bir hücresini silmiş o temel As kişilik değeri sahibi olmalısın sistem kendini hı. aslında çok güzel destekliyor. Hı. Yani eğer diyor sen başarılı olursan sen o zaman şu mesleklerden bir tanesinin sahibi olabilirsin ve o meslekten o mesleğin sahibi olursan da bu miras da sana gelir zaten evet, diyor. Evet. Fakat işte orada şey noktası var. Çok ciddi bir anlamda içinin boş kalma ihtimali var. Ve boş kalma ve gelişememe gelişememe var. durumu da var tabii ki. Şimdi ben e, başarılıyım. Hı hı. başarılı bir öğrenciyim başarılı hı hı. bir öğrenci olarak e, canımı dişime taktım çalıştım çalıştım cümle aleme ispat ettim bilmem ne lisesine girdim orada tekrar sıfırlanıyor tabi orada da ispat etmesi gerekiyor Aydı, burada da ben başarılı öğrenci oldum okul birincisi evet. ondan sonra tabi ne oluyor eğer sen bu öğrenciler borsasında böyle değerli bir çocuksan, böyle değerli bir çocuk ancak bence aha şu üniversiteye, bu üniversiteye ve üstelik şu mesleğe gider diyor. Hı hı. Hayda oraya gidiyoruz. Şimdi diyelim ki bütün bunların sonunda başarılı bir meslek kişisi olduk, sıyırdık. Hı hı. Fakat şimdi bu başarı değerini korumak için risk alamaz hale geliyoruz. Hı hı. ...yeni şey deneyemez hale geliyoruz... ...çünkü her yeni şey denemede... ...başarısızlık ihtimali var... ...denemediğiniz zaman başarısızlık ihtimali... ...sıfır oluyor... <gülüyor> evet. ...o zaman sermayeyle idare edelim... diyoruz... Evet. İşte bu aslında... ...insanı... ...gelişimini bırakın durdurmayı... ...gerileten bir şey... Evet. Hı -hı. ...doğru... ...değil mi? ...çünkü zaman değişiyor ve birçok yeni şeyler evet. geliyor... ...sen... Çünkü işte hep o başarısızlık, cesaretimiz hı hı. maalesef kayboluyor. Benim en çok etkilendiğim kavramlardan bir tanesi de, kesmiyorum değil mi? Hayır, hayır, hayır. Tamam. Yani kişiye baktığın zaman, bir kişilikler ailesi olarak o ve Ayşe ile konuşurken bayağı tanıtıyorsun, bir ekip, evet. bir takım olma falan durum evet. üzerinde bayağı duruyorsun. Evet. Ee, bunu senden başka konuşan pek duymadım ben çevremde. Ondan dolayı böyle bir fırsatımız var değerli izleyenlerimiz. Ne demek bu ee, bir öğrencinin içerisinde bir kişilikler takımının oluşması? Evet. Derse çalışırken de bu var. Sınavda da aslında bu ekip halinde giriyorlar yani esasında. Hı -hı. Ama genel olarak yani bu her insan için işte anne olsun baba olsun, dede olsun, öğretmen olsun her neyse var. Yaklaşım bu senin evet. yaklaşımı içerisinde. Onu biraz açar mısın? Evet. Şimdi bu bizim çok temel bir insan gerçeğimizle bağlantılı bir mesele hocam. Ee, yani bizler tek kişi değiliz. Yani bizler birçok kişiden oluşuyoruz. İşte biraz evvel söylediğim gibi başarısızlıkla görevlendirilmiş bir alt kişiliğimiz var bizim. Ve o başarılı alt kişiliğimizle ekip içinde. Yeri geldiğinde dürüstlük yapan kişiliğimiz çıkıyor. Yeri geldiğinde dürüstlüğe yalan söylemeyi tercih eden kişiliğimiz çıkıyor. Hı hı. Yeri geldiğinde kaba davranan bir kişiliğimiz çıkıyor. Yeri geldiğinde çok nazik davranıyoruz. Şimdi her birimizin yaşamında bu alt kişiliklerimizin sahne aldığı zamanlar vardır. Yani geriye baktığımız zaman tarihimizde böyle bütün bu alt kişiliklerin, hı hı. o renklerin... ...ayrı ayrı sahne aldığını görüyoruz. Evet. Şimdi çocuklarımız da elbet... ...bu temel insan... ...gerçeğine sahipler. Hı hı. Şimdi çocuklar... ...yani burada Ayşe'ye getirilen öneri bu. Tek bir Ayşe yok Ayşe. Hı hı. Yani... Hı hı. ...matematiği çalışan bir Ayşe var. Efendimizin co ...coğrafyayı çalışan bir Ayşe hı hı. var. Hı hı. Hatta matematiğin içinde... ...on sorulan... Hı hı. ...her bir soruyu çözen Ayşeler... ...birbirinden farklı Ayşeler. Hı hı. Birinci Ayşe'nin, birinci soruyu çözen Ayşe'nin, onuncu soruyu çözen Ayşe'yle aynı olmasında diretme. Çünkü hmm. o zaman çocuk birde başarılı bir sonuç aldıysa, onda da ikinci başarılı. soruda da başarılı olmam gerekir diyor. Onuncu soruda da başarılı olmam gerekiyor. Şimdi üçüncü soruyu eğer halledemiyorsa dörde geçtiği zaman üçü düşünmeye devam ediyor. Üçü halledememiş Ayşe olarak Halletmem, hayatına. Aynen öyle. Halletmem gerekir zorunluluk mantığına kendini kaptırıyor. O bakımdan bir sınavda bile yani 100 soru varsa 100 sorunun her biriyle sorumlu kılınmış bir Ayşe var. 99. soruyu çözen Ayşe ile 3. soruyu çözen Ayşe birbirinden ayrı Ayşeler. Bugün burada oturan Doğan hocamla ben ilk defa tanışıyorum. Siz de ilk defa tanışıyorsunuz. Doğru. Dolayısıyla bu kadar kendi içimizde muazzam bir aile hatta bir sülale olarak yaşıyoruz. Bu temel gerçeği sınava, sınavlara aktardığımız zaman çocuk o zaman performanslarının bir tanesini bir başkasına endekslememeyi öğrenecek. Tamam bir de çuvalladım, kapımı kapattım, ile uğraşacak Ayşe başka bir Ayşe'dir. İkisini birbiriyle aynı kılmaya çalışmayayım. Bir akış getiriyor bir insanın yaşamında. Evet. Sürekli bir uyum yapabilme olanağı getiriyor yani. Yakıştırabilmek hocam. Yani bizim çocuklarımıza şimdi bakın çok böyle klasik laflar vardır ama yaşam bulmuş laflar değildir bunlar. Hmm. Hatasız kul olmaz deriz. Hmm. Çok güzel laf aslında. Ya çok güzel bir ya lafım var. Ya abi. <gülüyor> <gülüyor> ya ama güzel. yani yaşamıma baktığımız evet. zaman hele hele bu sınav sürecine baktığımız zaman bu lafı aktif olmuş zerre kadar bir hali yoktur. Sadece bir böyle hafta. biliriz. Bunu tam aksini yaparız. Çocuklarımız veririz ki hata. hata sıfır olacak. Şimdi böyle olduğu zaman yani. hep yani ben şunu çok sıklıkla duymuşumdur eminim sizler de şahit olmuşuzdur. Bir sınav yapılmıştır. Çocuğun ilk baktığı yer kaç tane yanlış yaptıdır. Doğru. Eve gittiğinde anne babanın <gülüyor> genelde ilk sorduğu şey kaç, kaç yanlış? Ya. E ya şimdi çocuğun yani on sorudan üç tane yapamamıştır ama yedi tane yapmıştır. Biz onu doğalmış gibi kabul ediyoruz. Mesele yapabildiğimizi görmemiz. Yani teşvik duygusuyla öğrenmeyi geliştirme kültürümüz maalesef yok. Evet. Ve böyle parmak sallayan korkuyla Adam etme kültürümüz o kadar yerleşmiş ki... Yani çocuklarımızın kaygı duymaması neredeyse imkansız. Zaten bir yerden sonra korkutmanıza bir şey yapmanıza da gerek yok. Kendi kendini suçlamaya başlıyor. Evet. Yani o sorumluluğu çocuk kendisi üstlenmeye başlıyor. Sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Sistem yeterince güçlü olursa, iyi oturtulursa... Onu çok güzel altını çizmişsiniz. Yani sorumlulukla suçlamayı birbirine karıştırma noktasına geliyorlar diyorsunuz. Diyorsunuz evet. ki evet... İnsan yaptığı şeyden sorumludur, doğru. Ama bunun için kendi kendini suçluyor olması çok, çok anlaşılır bir durum değil diyorsunuz. Evet. E çünkü borçlanma şeyine girdiğiniz zaman, yani Hı -hı. şimdi belki de gelecektik oraya ama yani bu vesileyle oraya da gelelim. Yani benim gördüğüm bu sınavlarda gerçekten gerçekte olanla hiç alakası olmayan ama onun da ölçüldüğü varsayılan mesele, çocuklar anne ve babalarına karşı kendilerini sadece hani böyle borçlanmış Boş. hissediyorlar. Şimdi o borçlanma psikolojisiyle her başarısızlık hı hı. o zaman bir suçluluk vesile haline getiriliyor. Yani gene borç. Yani hı. şu sınav bitsin etsin de şeyi e, umudu şu yani bankadan aldığım kredi işte o gün bitecek, ödemiş olacağım. <gülüyor> <falan gibi yani. gülüyor> Yani işte o suçlamanın biz maalesef işte gariptir ee, çocuk korksun diyoruz. Niye korksun? He. E korkuyla adam olur diyoruz. Çocuk suçluyorken yani suçlasın diyoruz. Onun baskısıyla çalışır diyoruz. Şimdi nitekim çocuklarımız da korkuyla ve suçlulukla gerçekten onu azaltmak için debeleniyorlar. Fakat şunu görüyorlar sonu yok bunun. Sonu yok. Sonu yok. Yani dokuz taneyi yapıyor mesela. Onuncusunu yapamadığı zaman niye onu yapamadın diyoruz. Evet. Şimdi çocuk ne yapıyor ondan sonra? Abi bunun sonu yok diyor. Ben niye debeleniyorum diyor. Şimdiden kabul edeyim diyor. Ben o öğrenci borsasında evet Yukarılara kadar çıkamayacak bir insansan, vallahi ortalama vasat kalayım, <gülüyor> vallahi aşağılarda durayım. <gülüyor> hiç kimse üzerime gelmiyor diyor Umut da vermeyeyim hiç çomut üzerime düşmesin. Aynen. aynen. Diyor. Şimdi evet, mesela böyle tanımlanmış kendilerini o etikete hapsetmiş çocuklar var. Zeki ah ama bir de, bir de çalışsa. Şimdi çocuk diyor ki zeki olmak güzel diyor, yani borsada yüksek bir değerim var anlaşılan diyor. Ama şimdi zeki olduğun zaman başarılı bir çocuk da olmanı Olmayı istiyorlar. Diyor. <gülüyor> şimdi abi oraya ben girmeyeyim diyor. Evet. Yani tabii ki zeki ve başarılı bir çocuk olursam Allah piyasa değerim çok artar diye düşünüyor. Ama şimdi zeki <gülüyor> ve başarısız çocuk olursam piyasa değerim bayağı, bayağı düşerdi. Şimdi o zaman diyor zeki ama keşke çalışsa neler yapar çocuk olarak kalayım potansiyel. <gülüyor> <bana yatarsın. gülüyor> Hocam işte bunlar yani maalesef çok yani acıklı mantık oyunları yaşamımızda. Kadirciğim ben e, kitap okurken e, kendimin dur bir dakika dediğim o yer oldu sen altını çizdiğin çizdiğin ve itiraf edeyim. Bir doğan vardı ki farkına Aha. vardı. Bunun üzerinde düşünmemiş hiç. Yakaladım adamı. <gülüyor> Fakat şaka bir tarafa a, Sorumlulukla suçluluk arasındaki suçlu duygusu arasındaki ilişki üzerine düşünmemiştim hiç. Hı -hı. Ee, ve birçok şey açıklığa kavuşmaya başladı. Yani neden sorumluluk almak istemiyor? Aslında suçlanmaktan kaçıyor kişi Hı -hı. Ee, Ve bazen ben bundan sorumluluk almak istemiyorum. Hı -hı. Çünkü ileride kendimi suçlu hissetmek istemiyorum. Bütün bunlar çorap söküğü gibi ilişki olmaya başladı. Bu üzerine düşüneceğim notlar aldım. ...orada çok açık seçik... ...bir anlatım içerisindesin. Ben çok yararlandım. E, hakikaten teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Bu... E, ...sınanma kaygısı... E, ...tahmin ediyorum. Tabi sen... ...sınava hazırlanan... ...bir öğrenci ve ailesiyle... ...alarak... ...sınırlıyorsun. Ama tahmin ediyorum... Yeni çocuğu olan anne için. Kaynvade ne diyecek? Komşular ne diyecek? Hı hı. Onun içerisinde var. Aynı şey baba için. Hı. Mesleğini yeni başarmışsın. Aynı. Bir görev vermişler. Hı hı. Ee, sürekli böyle bir hı hı. korku içerisinde. Ee, böylelikle şevkle başarısızlık olursa en iyi öğretmenim Doğru. olacaktır. Tavrı içerisinde çalışmak yerine böyle sürekli kısıtlayarak, evet. başarıyı garantiyi alarak çalışma hadisesi çok farklı oluyor. Evet. Ve coşkusuz bir toplum Aynen. olmaya doğru gidiyor. Evet. Yani onun altını çizmen bakımından da ayrıca önemli bir kitap olarak görüyorum. Hı. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Ne kadar çabuk geçiz ama. Çok çok geçiyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Tatlı sohbetiniz hocam. <gülüyor> Karşılıklı. Kısa bir aradan sonra birlikte olacağız efendim. <gülüyor> Kadir Özer. Efendim ben de göstereyim kitabı. Çok rahat okunan ve Bence toplumun tümünü ilgilendiren bir konuyla ilgili yazılmış vaziyette. Teşekkür ediyorum ve şu geri kalan kısa süremizde sohbetimize devam edelim tamam. diyorum. Evet. Hocam e, ben baktığım zaman ilgimi çeken alanlardan bir evet. tanesi de şu oldu. Diyorsunuz ki bu sınav senin bilgi düzeyini ölçmek için yapılan bir sınavdır. En nihayetinde de bir tercihler yelpazesi oluşturursun. Yani bunun sonunda geldiğin yer orasıdır. Eğer kendini ve edindiğin bilgiyi hakkıyla oraya aktarırsan daha geniş bir yelpaze sahibi olursun. Evet. Gönlünden geçeni seçme şansın olabilir. Bir diğer konuda diyorsunuz ki dar bir yelpaze sahibi olursun ama bu sınavın sonunda herkes bir yelpaze sahibi olur diyorsunuz. Evet. Yani biraz zorlasam herkes bu sınavdan başarılı bir sonuçla çıkıyor gibi bir yere giderim. Hı hı. Ana babalar da şey diyecekler, iyi de hocam şimdi yelpaze var, yelpaze var. Aşağıdaki yelpazeleri olan arkadaşlar nasıl memnun olsunlar bu işten diyecekler. Hı hı. Orada ne öneriyorsunuz hocam? Burada çünkü ben ben ne demek istediğinizi üç aşağı beş yukarı hı hı. anladım. Ama tartışılabilir bir yer gibi de duruyor bana. Yani ya işte A mesleğinden olabilecekken ya da olmak mümkünken C mesleğini seçmek durumunda kaldıya kadar gidiyor bu iş. Evet. Şimdi orada iki şey var. Bunlardan bir tanesi ben bu meselede, bu süreçte aslında başarı ve başarısızlık gibi kutuplayarak tanımlama yapmanın hiç de uygun bir tanımlama olmadığını düşünüyorum. Evet. Çünkü e, yani şimdi mesela alıyor bir puan Evet hocam. Ee, Ay Allah oraya yetmedi diyor. Hı hı. Şimdi yetmedi e, ne oldu? O zaman başaramadık diyor. E tamam da o puanı senin başka bir yere yetiyor. O ne tamam. yapacağız? Şimdi dolayısıyla burada başarı ve başarısızlık gibi kutuplayarak tanımlama yapma yerine hı hı. bir emeğin, bir çabanın sonunda elde edilen bir tercihler, listesi. seçenekler listesi olacak. Şimdi. Ondan sonra oturursun, demek ki benim emeklerim benim önüme böyle bir tercihler listesi hı hı. koydu. Hı hı. Bunların içinde acaba ben hangisini tercih edeyim? Bu liste geniş olduğu gibi dar da olabilir yani. veya bir liste bile olmayabilir. Evet. Ama netice itibariyle dar bir liste eğer ben gerçekten çabalamış, garanti edebileceğim tek şey olarak olan Çabadan. gayretimi ortaya koymuşsam ve bu gayretim beni eninde sonunda şöyle darlıklı bir seçeneğe getirmişse... ...o zaman benim kendimle ilgili yapacağım çok gerçekçi bir muhasebe vardır. Hmm. Bu benimdir. Benim bir kendi bakmak. çabalarımla varoluşumda önüme açacağım seçenekler bunlardır. Eğer ille de örneğin üniversite vasıtasıyla kendimi bir meslekle var etmek istiyorsa, ...hiçbir seçenek yelpazesi açmadığım zaman... O da kendimle barış içinde yapacağım bir muhasebedir. Belki Eyvallah de benim... ben var olmamı başka, başka yollardan harcayacağım. Evet. Şimdi burada asıl mesele işte bir emeğin, bir çabanın başarısızlığı da kendime yakıştırarak ve ondan öğrenerek bir yere geldiğimde bu çabaların benim önüme ne koyuyor? Hmm. Koyan, koyulmayan şeylerden bir tanesi toplumda benim bir insan olarak... Değerim şudur, asla koyulmaz. Doğru. Asıl o konuluyor dediğimiz zaman, evet. işte başarı başarısızlık gibi kutuplamalara gidiyoruz. Evet. Sayfa 36'da. Efendim, ben gerçekten ne istiyorum sorusunu, sorma cesaretini gösterenlerin sayısı, nesli tükenmeye başlamış bazı canlılar kadar, Azdır diyorsun evet. ki bu konuştuğumuz konuyla bu ilgisi var değil mi? Çok hocam çok çok bir cesaret meselesi Aynen ve abi. gerçekten bence cesaret meselesi olarak görüyorum evet. hakikaten evet. ve bu anlamda sen bu kitapta bir özgürlük yolculuğu evet. etkileşimi danışmanlığı da yapmış oluyorsun. Kadircim iyi ki geldin. Teşekkür ediyorum. Gözlerindeki ışıltı sağ. artarak devam ediyor. Umarım canım. tüm Türkiye bu ışıltıyı görmeye devam eder. Yazmaya devam edersin. Çok teşekkür ederim. Ama Ağzınıza sağ. sağlık. Olasın sağ. huyudur kusura bakma. <gülüyor> Efendim diyengem onu takip ediyor. <gülüyor> Bugün Bak, fena değildi ama değil mi değil, hocam? Değil, evet, yok yok e, çok e, kötü davranmadım <gülüyor> <hocam. gülüyor> Burada hepimiz değerli izleyenlerimize hizmet etmek istiyoruz. Aynen. Bir farkındalık yolculuğu. Polatçığım çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim hocam. Sağ, sağ olun. Kadir'ciğim çok teşekkürler. Sağ olun. Değerli teşekkür izleyenler ederim. izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. hoşça kalın, hoşça kalın.